Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده الله فلا مضل له ومن يضلل الله وحده لا شريك الله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 şu hadisi çok iyi biliyoruz. Bu ümmet kaç ayrılacak diyor, 73 e ayrılacak. Biri hariç diğerlerinin hepsi ateşte. Ashabu soruyor Aleyhisselatü Vesselam. Kim onlara Allah'ın Rasulü? Ne diyor? Aleyhisselatü Vesselam. Ma en alayhi lYûmû wa ashabi. Aleyhisselatü Vesselam hemen onlara diyor ki bu kimseler.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 Oraya laboratora sokuyorsun, bir buluş yapıyorsun, çıkıyorsun, seviniyorsun. Allah'ın kitabı en güzel bir şekilde, aleykümselam, en doğru bir şekilde Peygamber'in tefsiriyle tefsir olmuştur. Asabın anladığı şekliyle tefsir olmuştur. Bu sebeple bu kayıtlar altında, bu şartlar altında dinimizi ne yapmak zorundayız arkadaşlar, yaşamak zorundayız ki Allah'ın rızasına, rahmetine, cennetine nail olalım. Adam rabıta yapıyor. Bunun hepsi aynı. Aklani denilen, akılcı denilen, Mutezile denilen, hadis inkarcısı da aynı.